Faslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran, paslaşmalarda bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz radyo havandasınız. Futbol dünyamızda yine çok sarsıcı gelişmeler yaşandı, yaşanıyor ve yaşanacak muhtemelen. Beşiktaş, Yıldızlar Topluluğu Beşiktaş artık hocasız. Çok da sürpriz değil aslında. Daha da erken gidebilirdi ben şüster ancak ligin bitmesine 9 hafta kala istifa ettiğini açıkladı. Bir hafta önce avukatı Türkiye'ye geldiğinde sordular ama yalanladı. Benim avukatımla bu yüzden avukatı aynı. Onun için burada demişti. Ee, ancak e, Guiza için değil, kendisi için burada olduğu anlaşıldı. Schuster e, Beşiktaş'ın başına geldi ve dediğimiz gibi ligi tamamlayamadan gitti. Asıl soru şu, Schuster geldi mi? E, bedensel olarak gelse de ruhen Schuster Türkiye'ye gelmedi. Bu e, Ligi, Avrupa Ligi yüzünden UEFA Avrupa Ligi yüzünden erken açan Beşiktaş ve de kolay rakiplerle karşılaşan Beşiktaş iyi sonuçlar aldı ve bu bir havaya soktu. Arkasından Türkiye Ligi başladı. Daha Buca Spor maçında alınan 1-0'lık galibiyet Denizli'de oynanan oyunun kısırlığı tartışılmıştı. Ancak Beşiktaş'ın sahip olduğu kadro zenginliği, hep ha bugün hayarım, bu Beşiktaş olayı çevirir, döndürür duygusu uyandırdı. Öyle ki ligin ikinci yarısında bile 17'de 17 yaparak şampiyon olabileceği iddia edildi. 12 Puan geride olduğu halde sadece liderden üstelik. Niye? Çünkü iyi bir kadrosu var. Başında dünya markası bir hoca var. Şimdi yedek kulübesindeki şüstere sezon başından beri bakan insanlar şöyle bir tablo görüyordu. Hani Leman'ın müthiş karakteri Bezgin Bekir havasındaydı. Akreditasyon kartını takmayan, bunu bile bir anarşik hareket olarak bize sunan Basın mensuplarıyla sürekli cebelleşen, onları kale almayan ee, bir teknik direktör. Türkiye'de oynanan futboldan haklı olarak şikayet etti. Evet, Türkiye'de şu anda oynanan futbol e, modern futbolun çok gerisinde. Daha doğrusu günümüzde herkesin örnek aldığı e, sistemin gerisinde. O yüzden de Avrupa'da başarılı olamıyoruz zaten. İyi güzel. Fakat sadece yakındı. Geçmişte Türkiye'de devrim yapan hocalar, var olsun, Piontek olsun, Müçesko olsun, yakınmadılar. Değiştirmeye çalıştılar. İzlerini burada bırakıp gittiler. Şüsten tespiti yapıp çareyi sunmadı. Tamam. Yani 60'lar futbol oynanıyor. Doğru. Peki sen ne oynatacaksın? Şunu o halde oynat. Hayır. O 60'lar futboluna karşı verdiği gedikleri kapatamadı. Bir cevap veremedi sahada. Bugün gittiği için arkasından kimse maalesef üzülmüyor. Oysa ki çok üzülmemiz lazımdı. Ortada, geride Beşiktaş'a miras kalan hiçbir şey kalmadı. Futbol zihniyeti olarak bir düşünce devrimi dahi yapamadı. Çünkü ne yapmak istediğini doğru düzgün açıklamadı. kimseyi inandırmadı. Oysa ki arkasında olmaya hazır bir sürü insan vardı. Gerek kendi kulübünde, gerek medyada, gerekse genel olarak spor kamuoyunda. Yani Türkiye futbol ortamı bir devrim ihtiyacı duyuyordu. Bunu Ertuğrul Sağlam'ın Bursa Sporu yapamadı mesela. Sadece Türkiye'de şampiyon olmakla kaldı. Ama bir zamanlar UEFA'nın gelecek vadeden teknik traktör olarak gösterdiği Ertuğrul Sağlam futbol anlamında futbolun zihni, zihniyet açısından sistem açısından bir şey sunmadı bize. Bizi heyecanlandırmadı. Bir Mourinho'nun bir Guardiola'nın e, ortaya koyduğuna Benzer bir şey koymadı. Sadece Bursasporu şampiyon yaptı ve tarihe geçti. O kadar. Ama Türk futbolunun kalkındırma açısından bir e, yenilik getirmedi. Schuster bu anlamda bir fırsattı. Öncesinde Reykart bir fırsattı. Ama onlar geldiler. Buradaki koşulları gördüler ve teslim oldular. O yüzden e, ben şuslerin hiç gelmediğini varsayıyorum Türkiye'ye. O yüzden de Gitti diye de e, arkasından söyleyecek pek fazla bir şey bulamıyorum. E, ofansif olarak kurguladığı Beşiktaş için bir sürü transfer yaptırdı. Ama, ama e, bugün liderle 21 puan fark oluşturarak Türkiye'den ayrıldı. Avrupa Kupası'nda e, kolay olan eleme ve gruptan sonra esas sınavı olan Dinamo Kiev maçlarını farklı kaybetti. Geriye kala kala bir Türkiye kupası kaldı. Orada da dişli bir rakip var karşısında Gaziantep. Herhalde onu da kaybederek her şeyini kaybetmiş bir hoca olarak gitmektense en azından Beşiktaş'a bir umut bırakarak gitmeyi yeğledi. Elbette Şuster'in Türkiye'deki macerasının böyle sonuçlanmasında Beşiktaş yönetimi bir numara o, sorumludur. Çünkü e, bir kulüp kendi karakterini kendi tarihsel karakterini göz önüne almadan bir kadro kuruyorsa ve onun başında böyle bir hoca getiriyorsa aslında yani bugün olanlar sezon başında görülen şeylerdi. Oluşturulan kadro bir kere Beşiktaş'ın tarihsel misyonuyla uyuşan bir kadro değil. Evet eğlendirir, evet mutlu eder seyirciyi ama bununla yetineceksek tamam. Ben varım. Yani Bir korezmayı izlemenin mutluluğunu başka bir şey değişmeyin. Biz sadece bunu vaat ediyoruz diyorsanız tamam. Ama bu takım çatır çatır şampiyonluklar kazanacak, Avrupa'da zirveye oynayacak derseniz bizi Açıkçası çocuk yerine, daha doğrusu çocuk demeyelim enayi yerine koyuyorsunuz. Çünkü çocuklar da futboldan pekala anlıyor. Ee, oluşturulan beklentiler ve bu beklentileri gerçekleştireceği varsayılan kadro birbiriyle uyuşmadı. Bize çıksınlar desinler ki seneye devgine şöhretli bir hoca getireceğiz. Biz e, ligde kalacak kadar puan alırız, eğleniriz güzel futbolcular izleriz. İyi hareketler seyrederiz. Bununla yetinin. Tamam derim. Ama bir kez daha bu kadroyla büyük başarılar yakalayacağız demesinler. Çünkü bu kadro ikiye ayrılmış. Bir yanda çok şöhretler, çok iyi ayaklar. Diğer yanda onların 2-3 gömlek altında bir grup ve iki grubun karışımından da hiçbir şey çıkmıyor. Çünkü bir taraf eziliyor, bir taraf eziyor. Böyle de ayrımlar koyuluyor. Hem yönetim tarafından hem başındaki hoca tarafından. Son yıllarda Beşiktaş'a gelmiş en iyi oyunculardan biri Fabian Ernst uzatma dakikalarında uzatmasında oyunu alınarak tamamen git bu kulüpten denildi adeta. Ernst'in ve Necip'in olduğu bir yere Mehmet Aurelio alınarak adeta küfür edildi. En sorunsuz yere en gereksiz transfer yapıldı. Fatih Teki alındı. iki maç oynatılmadan gönderildi. Ve nihayetinde Kaptan İbrahim üzülmez. Onunla da ne şekilde ayrıldığını gördük Beşiktaş'ın. Sonuç tam bir fiyasko. Delboske, Rıza Çalınbay, Tigana Ertuğrul Sağlam, Mustafa Denizli ve Ben Şüster. 6 Hoca. 7.si yolda. 7.si yolda. 6 sezondur Beşiktaş'ın daha doğrusu 6. yılına giren 7. yılına giren e, yönetimde 7. yılına giren Yıldırım Demirören 7. Hocayı getirecek. Her yıla bir hoca. Burada bırakın başarıyı bir sezon tamamlamış olması bile başarıdır böyle bir yönetimin. Arada aldıkları tek şampiyonlukta dua etsinler ki Galatasaray ve Fenerbahçe o sezon ligde yoktu. Düşmüştü de Hasılı artık bir şey değişecekse Beşiktaş'ta bence başkandan başlaması lazım olmuyor. Hakikaten yeter. Lafı biraz uzattık. İlk devreyi burada sonlandıralım. Tekrar buluşmak üzere. An İstanbul bir ateş buldum yandı. Elimden aldın İstanbul Bir o yana bir bu Yana yıkıldım Hayallerim vardı Çaldın İstanbul Ne ümitle sevdim Aman ne buldum Hani taş toprağı Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'da paslaşmalar devam ediyor. Evet, bu hafta Beşiktaş'ın yeni hocası tartışılacak ama cuma günü bir derbi var. Bize göre dünya derbisi. Ama dünyanın bir çoğunun haberi yok. En fazla çıkan olaylarla Avrupa'da birkaç dakikalık haber görüntüsü oldu. Onun dışında Sonucuyla çok fazla merak eden bir derbi değil. Biz kendi kalıplarımız içerisinde bunu dünyanın en büyük derbisi olduğunu zannediyoruz. İşte Nasrettin Hoca gibi bastığınız yer dünyanın merkezidir derseniz ve buna inanırsanız kendi içinizde eğlenebilirsiniz. Cuma günü oynanacak derbi. Neden Cuma? Cuma. Ee, Şöyle baktığımız zaman son 20 yıl içerisinde galiba bu 3. Cuma ama açıkçası ben hiç hatırlamıyorum bundan önceki Cuma derbilerini. Ee, hatta evet tabii son 30 yılda bile böyle bir şey görülmedi. Doğru düzgün. Ee, İstanbul Emniyet Müdürlüğü dedi ki Cuma, pazar günü e, Nevruz Bayramı var. Dolayısıyla e, güvenlik sorunu yaşanacak. Ve o yüzden Cuma'ya alalım biz bu derbiyi dediler ve aldılar. Bugün Radikal'de çıkan yazımda da ben bu konuyu işledim. Nevroza dönüşen derbi dedim. Buradaki Nevroz ifadesi nevrotik anlamda. Yani psikolojik bir terim olarak kullandım. Çünkü bizim Galatasaray-Fenerbahçe derbileri ee, hakikaten futboldan ziyade öncesi ve sonrasıyla ve de bazen sahada yaşanamada futbolun dışında tamamen e, bazen karakolda bitiyor. Bazen e, ruh ve sinin de te, e, bitmesi gereken hadiselere sebep oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir futbol maçının çok büyük adledilen bir futbol maçının bir bayram güne rastlaması Türkiye'de güvenlik sorunu oluşturuyor. Ve biz ileri demokrasideyiz. Bunu gidip başka bir yerde söyleseniz, o beğenmediğiniz Avrupa ülkelerinden birine deseniz ki bizim ülkemizde bu pazar bayram var ama biz o gün maç oynatamıyorsun, güvenlik problem var. Ve sonra da biz ileri demokrasiyiz deyin. Başka da bir şey demeyin. Çünkü karşınızdaki şok olmuştur. Siz artık anlayacak durumda değildir. Galatasaray ve Fenerbahçe maçları 1930'ların yarısına kadar uzun bir süre bayram olarak adlediliyordu. Fenerbahçe-Galasay bayramı deniliyordu. Böyle bir hafta etkinlikler düzenleniyordu. Kürek'ten atıyorum basket'e futbola kadar şenlikler düzenleniyordu. Ama biz o bayramı da yitirdik. Bugün Nevruz'u da yazılışından tutun da içerine kadar herkes ayrı ayrı kutluyor. Bu da olabilir. Herkes ayrı ayrı ama beraber kutlayabilir. Ama hayır. O benim bayramım, bu senin bayramın. Ve bir bayram güvenlik problemi olabiliyor. Bu hazin bir şey, bu hazin bir şey, bir futbol bayramının bir başka bayramla çakışıyor diye güvenlik sorunu teşkil etmiş, teşkil ediyor olması ayıbımızdır. Biz Anadolu'da bu uygarlıklar kavşağında ve beşiğinde böyle bir utanç taşıyoruz. Bayramın güvenlik sorunu olduğu bir ortam. Hoş değil, hiç hoş değil. Sebeplerine girmenin bir halimi yok. Bir sürü sebep sayabilirsiniz. Teknik olarak haklı da çıkartabilirsiniz ama bu böyle olmamalıydı. Bu derbi denilseydi ki biz e, Cuma'ya aldık çünkü nostalji yaşatmak istiyoruz. Eskiden Cuma Ligi vardı. 1910'lardan 20'lerin ortasına kadar Cuma Ligi vardı. O Cuma Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray e, o zamanın Gayrimüslim takımlarla karşılaşırlardı, oynarlardı. Deyin ki biz bu hatırayı yaşatmak için yaptık, eyvallah deriz. O Cuma Ligi'ne de Beşiktaş alınmıyordu Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından. Beşiktaş defalarca başvurmuş, alınmamış ve bunun üzerine de Beşiktaşlar Pazar Ligi'ni kurmuşlardı. Ee, terbi e, futbol açısından Bakarsak Fenerbahçe için skorun önemi var. Ama Galatasaray için de bu kaybedilmiş sezonda bu kaybedilmiş sezonda tutunabilecekleri tek şans. Tek teselli noktası olacak. Bugün dün çıkan Radikal'de bunu işledik. Hep Fenerbahçe-Galatasaray maçları Fenerbahçe için ilaç olurdu Kötü zamanlar geçiririz ama şimdi Galatasaray için ilaç olacak. E, Haci'nin kredisi doldu. Ama çok özel bir sonuç alırsa Fenerbahçe'ye karşı belki bir ihtimal e, camia kendisine bir kredi daha açabilir. Galatasaray bu derbide olmazsa olmazı kazanmak ve taraftarına hiç değilse bu kötü sezonda Fenerbahçe'yi yenmiş olmanın mutluluğunu yaşatmak. Aynı zamanda Türk Telekom arenadaki ilk derbi olacak. ve Galatasaray burada hiç yenilmedi. Bunu da korumak istiyor. Türk Telekom arenadaki ilk Fenerbahçe maçı Fenerbahçe'yi yenmek istiyor. Birçok simgesel anlamı var. Fenerbahçe içinse öncelikle 3 puan şampiyonluk yarışında Liderliğini korumak için 3 puan. Fenerbahçe önce bunu düşünüyor. Ondan sonraki her şey zaten ekstra kazanç. Elbette rakibinin orada ilk gelen olmak istiyor. Elbette bize Ali Samin olmuş, Kadıköy olmuş, Orası olmuş, Arana olmuş fark etmez demek için oynayacaklar. Ee, ve bakalım e, o atmosferde Fenerbahçe Galatasaray'a karşı direnç gösterebilecek mi? Çünkü Galatasaray Kadıköy'de atmosferi hiç yenemiyordu. Oluşturan atmosfere karşı koyamıyordu. Ta ki Hacı gelene kadar. Evet. Sezonun ilk yarısında Hacı Galatasaray Fenerbahçe maçıyla geldi buraya. Ve oradan goysuz dönerek 10 yıl sonra Kadıköy'den puan çıkarttı. Fenerbahçe karşısında Galatasaray. O krediyle zaten Hacı yürüdü ama çok çabuk tüketti. Şimdi bir Fenerbahçe maçı bu sefer Haci'nin sonu olabilir ya da yeni bir kredi açabilir. Futbolu cilvesi böyle bir şey. Eh, onun dışında derbi de umarız herhangi bir e, kötü olay yaşanmaz ve biz sadece futboluyla konuşuruz. Güzel gollerle konuşuruz. Müthiş hareketlerle konuşuruz. Umarız hakemi konuşmayız. Bunu da söyleyelim. Evet. E, programımıza bir son ara veriyoruz. Ve tekrar birlikte olacağız final bölümünde. Ben Kenan Başaran paslaşmaların son bölümünde karşınızdayım. Diğer yandan şampiyonluk yarışının diğer orta Trabzonspor cezası nedeniyle İzmit'de oynadı maçta Kasımpaşa'yı zor da olsa yendi 1-0 ancak kaleci Onur'u kaybetti. Onur uzatma dakikalarını geçirdi sakatlıkla sezonu kapattı. Trabzonspor'un geçen sezon yakaladığı yükseliş ve bu sene devam ettirdiği çizgi çizgide Kaleci Onur'un büyük payı var. Yani hem Türkiye kupasını kazanmasında hem de geçen sene Fenerbahçe'nin Kadıköy'de şampiyonluğu kaybetmesinde Kaleci Onur'un çok büyük katkısı vardı. Çünkü Kalesi'nde devleşmiş ve Fenerbahçe'nin birçok gol pozisyonuna mani olmuştu. Alaşehir'li bu Kaleci'miz Hasılı e, Trabzon şimdi kara kara düşünüyor. Kalesinde e, açılan bu gedikten dolayı Tolga Zengin uzun zamandır oynamıyor. Geçen sezonun 14. haftasından beri oynamıyor. Arada 1-2 Kupa maçıvına da o kadar. <gülüyor> ve Genç kaleci Bora var. E, belki Şenol Güneş sürpriz yapabilir. Bora'yı kaleye geçirebilir. Nasıl ki Onur e, geçen sene sürpriz bir şekilde ortaya çıktıysa o, Bora da aynı şekilde olabilir. Bunun dışında kulüpler arasındaki bu sataşmalar, tartışmalar devam etti. Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe adına çıktı, konuştu. Rakiplerin kurduğu düz mantıkla cevap verdi. İşte atıyorum nedir? Kör at nadirdir, öyleyse nadir olan şey değerlidir mantığıyla açıklamalar yaptı. O da aynı şekilde... Rakiplerinin diliyle ve tarzı ile cevap verdi. Beşiktaş'ın mevcut yönetimine de cevap verdi. Siz Ali, e, Siz Süleyman Seba gibi e, efsane olamayacaksınız dedi. Bence bu e, yapılmış en iyi eleştiriydi ama anlayana tabi. Ha diyecekler ki senin haddine mi? O daire mesele ama doğru bir tespitti. E, Trabzonspor Başkanı sürekli özür dilemesini diline doladığı Şekip Mursuroğlu ve özür dileme makinesine dönüştünüz dedi. Özür dilemek erdemdir oysa ki bu alkışlanacak bir şey. Ne kadar sık olursa olsun hatadan dönmemek ayıptır. Eleştirilmesi gereken budur. Bunun dışında işte sürekli bir takım şeyler arayanlara da şunu söyledi. Beşiktaş'ta Trabzonspor Şike mi yaptılar? Anlaştılar mı dedim. Siz iki bir yenildiğinize göre Trabzon'a. O halde o zaman siz de şike yaptınız. Yani işte Hendek, işte deve mantığıyla e, bir açıklamaydı. Trabzonspor buna yanıt vereceğini söylemişti ancak e, pazartesi yaptığı açıklamada işte bu son süreci germemek adına derbi haftasında şey olmaması için olaylara Mahal vermemek adına açıklamamızı sonra yapacağız dediler. Bakalım yapacaklar mı? Ee, bu kayıkçı kavgası sürecektir. Ligin son düdüğü çalana kadar sürecektir. Efendime söyleyeyim. Şampiyon olamayanlar, olamayanlar zaten kendi taraftarlarını kandırmak için e, çıkıp konuşurlar. Geçen sene bu topa kim girdi? Fenerbahçe ile Bursa girdi. Bu sene Trabzon'da Fenerbahçe giriyor. Bugün yan yana duran Galatasarayla Beşiktaş geçmişte defalarca birbirlerini suçladılar. E, Türkiye'de maalesef maalesef her sezon ligin ikinci yarısında yaşadığımız şeyleri yaşıyoruz. Futbol değil, futbol dışı şeyler konuşuyoruz. Eee Futbol dünyamız enteresan. Yani bir tarafıyla en demokratik ortam, bir tarafıyla da en antidemokratik ortam. Ee, yöneticiler için çok demokratik. Her şeyi söyleyebiliyorlar. Belgeli belgesiz. Herkes herkese istediğini söylüyor. Ama bir topçu çıksa, hakkını arasa iki gün sonra kovulur. Bakınız geçmişteki örneklere. Evet. E, bu arada tabii Kulüpler Birliği Başkanı Aziz Yıldırım'ın istifasını istemişti Trabzonspor. Dün toplandı Kulüpler Birliği ve Aziz Yıldırım istifa etmedi. Zaten Aziz Yıldırım'ın mizacını bilenler böyle bir şey olacağını düşünmüyordu. Aziz Yıldırım hiç çıkıp da Sadıçenler istifasını istedi. Yıldırım Demiron istifasını istedi. O da istifa etti. Dedirtir mi kendini? Ama sezon sonu bırakacaktır. Bırakabilir. Haftaya buluşmak üzere diyelim bu haftalıkta paslaşmalardan hepinize iyi günler diliyorum hoşça kalın paslaşmalar hazırlayan ve sunan Kenan başaran